Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu 12. haftadan itibari. Ee, şimdi bu haftaki dersimizin yani 12. haftanın dersi Kur'an İslam'ı söyleme ve değeri üzerine olacak. Biraz e, muhakemeyimizi e, geliştirebilecek tarzda e, daha fazla soruların sorulacağı e, ve kaynak itibariyle e, Belli bir rivayete dayanın ancak o rivayet çerçevesinde e, gerek İslam dünyasından öteden beri sürekli e, ifade edilen fakat hangi merkezden nasıl ve ne şekilde bakılması gerektiğine dair bir düşünceyi oluşturma noktasında e, bir rivayet üzerinde e, ve rivayetin arka planını okumaya çalışacağız. Evet şimdi burada bu yazıda Kur'an İslam'ın söylemi ve nebevi sünnetin gerçekliği üzerinde Kur'an İslam'ın söyleminin tarihi arka planına kısa bir bakış. Kur'an'la yetinme düşüncesi Kur'an İslam'ın söylemini temel teşkil eden bazı iddialar. Nebevi sünnetin gerçekliği bu çerçevede esas alınacak. Hazreti Peygamber'in içerisinde yaşanılan gerçeklikteki konumu ve nebevi sünnetin denilir hiyerarşisindeki yeri. Hz. Peygamber'in içerisinde yaşadığı gerçeklikteki konumu ve Hazreti Peygamber'den ve sonrası olmak üzere değişik fasıllarda işaret edilecektir. Şimdi pek çok Kur'an İslam'ı söyleminin gerçek itibarıyla nereye dayandığını ya da hangi esaslar çerçevesinde değerlendirildiğini güzel bir şekilde ayırt edebilme açısından ...şu hususa işaret etmemiz gerekiyor. Mesela rivayet kitaplarında şöyle bir rivayet yer alır. Ki bu rivayetin adı eri iki hadisi olarak geçer yaygın itibariyle. Elmik'ten bir madik edilir. O Şöyle bir bilir. Sizden birinizi karnı tok bir şekilde koltuğuna yaslanan bazı insanların... ...sadece bu Kur'an'a uyun. Onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram, haram kabul edin dediği gibi bulmayayım şeklinde geçen bir rivayet vardır. Bu rivayet e, senette yer alan, e, hadiste yer alan rivayetin metninde yer alan erike'den hareket edilerek erike hareket edilerek e, hadis literatüründe erike hadisi olarak geçer. Dolayısıyla şimdi bizde bu e, hem erike hadisi hem de bunun arka planını Sahi bilgileri size çalışıyor. Bu rivayetin geçtiği yer Ebu Davud'un sünneninde e, sünne bölümünde 5 numaralı papta yer almıştır. Şimdi lütfen biraz dikkatli takip ederseniz bazı yılları öne, özellikle vurgulamam gerekiyor bazı hususları. Şimdi genel çerçevede ifade ifadelendirilen, ifadelendirilen her bir sözü, düşünceyi ve eylemi sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmenin yolu, söylenen bir sözün, ileri sürülen bir teorin veya bir eylemin gerçekleştiği dini, içtimai, siyasi, iktisari ve benzeri tarihi şartları tanımaktan ve hoş okumaktan geçer. Yani söylenen, ifade edilen bir söz, düşünce ya da eylemi bağlı olduğu bağlı olduğu ifade edildiği ya da yaşandığı dini, ictimai, siyasi, iktisadi o, o dönemin tarihi şartlarını dikkate alarak değerlendirmemiz gerek, e, gerekiyor. Şimdi geçmişle yani geçmişten maksat tarihle doğrudan veya dolaylı ilgisi olan bir teorinin, bir teorinin, bir söylemin geçerliliği ya da doğruluğu ya da geçersizliği ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermek için de Evvela tarihi tecrübeleri bize aktaran bilgi kaynaklarından hareketle o söylemin tarih içerisindeki dar veya geniş alanda gerçekleşip gerçekleşmediğini ya da bir uzantısının olup olmadığını tespit etmek ve ardından ileri sürülen iddianın veya düşüncenin tarihi tecrübelerden de istifade ederek içerisinde yaşanılan hali hazırdaki uygun olup olmadığını ortaya koymak gerekir. Yani ortaya atılan bir teori ya da bir söylemin geçerli ya da geçersizliğini, yanlışlığını ya da doğruluğunu test etmenin yolu, tarihi tecrübeleri bize aktaran bir iki kaynaklarından ederek o söylemin tarih içerisindeki dar ve geniş anlamını gerçekleşip gerçekleşmediğini, tarihi bir uzantısının olma olmadığını tespitten kaynaklanır. Söz edilen herhangi bir iddianın ya da söylemin ya da eylemin değer ifade edip etmediyse o fikri veya düşünceyi ileri sürenin yani müdde'inin ya da failin ya da kailin ve hakkında iddiada bulunan müdde'a ya da mefulün bakış açılarına göre değişebileceği bir başka gerçek olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu düşünceler çerçevesinde yazının başlık edilen ilmi'lik ile bakın şimdi burada şunu ifade ediyorum. İlmi-değer ifadesi var. Burada ilmi kavramı ve değer ifadesi. Bundan ne neyin kastedildiğini açıkça ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla yazının başlığında zikredilen ilmilik ile diğer kavramlarının sınırlarını çizmek gerekecektir. Ne var ki bilimselliğin tabiat ya da doğa bilimlerinin dışında beşeri ya da sosyal bilimlerde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususu felsefi açıdan tartışılan konulardan biri olmuştur. Eğer bilimsellik sosyal bilimlerde mümkünse bunun ölçütü nedir? Benzer şekilde değer kavramı da felsefenin konusuna girmekte ve bir problem olarak görülmektedir. Bu tartışmalar elbette felsefi platformlarda yapılmakta. Biz bu çalışmada zirredilen bu ilmi değer ifadesini felsefi tartışmaların tamamen dışında tutmak istiyoruz. Dolayısıyla Kur'an İslam'ı söylemi yani Kur'an bize yeter Kur'an dışında başka hiçbir şey kabul etmeyiz düşüncesi hepinizin malumudur ve yaygındır. O halde bu Kur'an İslam'ın söylemi ilmidir veya değildir yahut ilmi değer ifade eder veya etmez denildiği zaman neyin kastedildiğini ve bu kavramlara hangi anlam veya anlamlara yüklendiğini kısaca belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bir söylemin bilimsel ya da ilmi değer ifade etmemesi aynı zamanda Hatırlarsanız önceki derslerimizde de kısmın bahsetmiştim. Onun anlamlı olup olmadığı meselesini gündeme getirecekti. Yani bir şeyin değer ifade edip etmemesi anlamlı olup olmamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Eğer bir söylem anlamlı ise onun ilmi değer taşıdığı söylenebilir. O halde Kur'an-ı İslam'ın söyleminin ilmi bir değer ifade edip etmediğini sorgulamak için bazıya da bu söylemin anlamlı olup olmadığını düşünmek gerekiyor. Evvela bu söylemin tarihi şartlarda bağlantılı olduğu için ki tarihi gerçekliğe uygun düşüp düşmediğinin de başlangıçta tespitini o söylemin ve kazıyelerinin ilmi değer ifade etmediklerini sonucuna götürecektir. Buradan hareketle Kur'an İslam'ı söyleminin ilmi bir değer ifade etmeyeceğini şu ilkelerle test etmek mümkün gözükmektedir. Yani siz ya da size Kur'an İslam'ı Şeklindeki bir ifadeyi e, kullanmışlarsa Ya da Kur'an bize yeterli ifadesini kullanmışlarsa Öncelikle e, şu soruları sormak gerekiyor Ya da şu testten geçirmek gerekiyor Kur'an İslam'ı söyleme Tarihi bir konuyla bağlantılı olduğu için Tarihteki uzantısına ve tarihi gerçekliklere uygun düşmeli Birinci kriterimiz bu Demek ki Tarihi bir konuyla bağlantılı olduğu için Tarihteki uzantısına Ve tarihi gerçekliğe uygun düşecek 2. Tarihte içerisinde yaşanılmış gerçekliklere uygun olmalıdır. Tarihte içerisinde yaşanılan gerçekliğe uygun olmalıdır. Üçüncüsü, düşünce ve eylem düzeyinde kendi içerisinde tutarlı olmalı. Hem düşüncede hem de eylem düzeyinde yani fiil noktasında kendi içerisinde tutarlı olmalı. Yani bir taraftan Kur'an İslamı diyeceksiniz ama diğer taraftan da Kur'an'ın dışındaki bir takım ilkeleri ya da kaydeleri ya da kuralları Kur'an'ın dışında uygulayacaksınız. Burada bir tutarsızlık var. Dördüncüsü ise bu tutarla bağlı olarak hali hazırda ki mevcut an itibariyle içerisinde yaşanılmakta olan gerçekliği de uygun düşmeli ve pratik bir değer ifade etmelidir. Bu dört kriterimiz var. Bu dört kriterin Uygun, dört kriteri uygun olması halinde bunun anlamlı olduğunu dolayısıyla da bunun ilmi olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Kur'an-ı İslam'ı ve benzeri söylemlerin bu kriterlere göre ilmi ya da bilimsel olup olmadıklarını ortaya koymak uzun bir araştırma gerektiriyorsa da biz mesele bir boyutuna yani bu söylemin özellikle modern zamanda temel çıkış noktası olarak gözüken sünnetin saf dışı bırakarak Kur'an metnine dayalı bir İslam anlayışı geliştirme düşüncesinin ki nedir? Buradaki esas sedem şu. Sünnetin saf dışı bırakarak Kur'an metnine dayalı bir İslam anlayışı geliştirme düşüncesinin <gülüyor> tarihi gerçekleri aykırı olmadığının büyük oranda belirleyecek bir konu üzerinde durmakta yetineceğiz. Şimdi ilk iki kriterin e, farkı. Bir kere tarihi konuyla bağlantılı olduğu için tarihteki bir uzantısı var. Bir tarihteki uzantısının tespiti yapılacak ve tarihi uzantısı içerisindeki tarihi gerçekliğe de uygun düşmesi gerekir. Mesela Hazreti Peygamber dönemi sonrasında ya da Hazreti Peygamber, zaman, Hazreti Peygamber zamanında ve onun hemen sonrasında e, Hazreti Peygamber'in sünnetinden tamamen bağımsız böyle bir söylem gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi? Yoksa o söylem içerisinde yer alan nakillere mi karşı çıkılmış Yoksa sünnete mi karşı çıkılmış? Birincisi bu. İkincisi tarihte içerisinde yaşanmış gerçeklik. Bunun aynısını biraz sonra açıklayacağım. Ortada bir vatıa var. O içerisinde yaşanılan gerçeklikte esasında insanlar doğrudan mı Kur'an'a müracaat ediyorlar? Yoksa Hz. Peygamber zamanında, yoksa Hz. Peygamber'in kendisine mi müracaat ediyorlar? Meselesinin tetkik edilmesi gerekiyor. Şimdi burada sünnetin saf dışı bırakarak yani özellikle modern zamanda sünnetin saf dışı bırakarak Kur'an metne dayalı bir, bir İslam anlayışı geliştirme düşüncesinin ki esasındaki hedef bu tarihi gerçeklere aykırı olup olmadığının büyük oranda belirleyecek bir konu üzerine duracağız. Bunun için de nebevi sünnetin tarih içerisindeki gerçekliğine dikkat çeken nebevi sünnetin konumuna yönelik bazı tespitleri yapacağız. Yani dikkat ederseniz Kademe kademe, yavaş yavaş belli bir noktadan başlayıp daha sonraki aşamalara geçmemiz gerekiyor. Peki, Kur'an İslam'ı söyle tarihi arka planına kısa bir Kur A. Kur'an'a yetinme düşüncesi. Yani Kur'an bize kafidir kavram var ya. Bu çerçevede neler oluşmuş? Onun üzerine duralım. Kur'an İslam'ı ve ilgili iddialar her ne kadar modern zamanda ortaya çıkmış bir söylem ise de aynı bakışı yansıtmak üzere aynı bakışı yansıtmak üzere Kur'an bize yeter ya da Kur'an'a dönüş gibi ifadelerle aynı vurgular geçmişte de yapılmıştır. Yani bu esasında modern zamanın bir çıkışı değil. Klasik dönemde olan bir çıkıştır. Bu sebeple modern zamanda sürekli dile getirilen Kur'an İslamı ifadesinin hangi anlam ve bağlam çerçevesinde kullanıldığını tespit etmek meselenin esas noktasını teşkil etmektedir. Nitekim bir çalışmada bu söylemin ya sadece İslam'ın tek kaynağını Kur'an olduğunu ve bunun dışındaki kaynakları hücret olmayacağını belirtmek veya Nebevi sünnetin İslam'ın temel kaynaklarına sayılmayacağını vurgulamak ya da geleneksel İslam'ın yanlışlıklarından kurtulmak amacıyla söylenmiş olabileceği belirtilmektedir ki bunların her birisi mümkün ihtimallerdir. Bununla birlikte acaba Kur'an bize yeter veya bize sadece Kur'an'dan haber ver gibi fikirler yani bunu söyleyen fikir ya da düşünce sahipleri gerçekten onların zihinlerinde onların dünyasında acaba nebevi sünneti bir tarafa bırakıp sadece Kur'an'la yetinerek bir İslam anlayışı oluşturma çabasına mı dayanmaktadır? Yoksa Kur'an'ı öne sürerek bakınız altına çizelim lütfen bazı rivayetlerin reddine yönelik Başka amaçları ve gayeleri de bünyesinde barındırmaktan Yani Kur'an bize yeter diyen düşünce sahipleri ya da bize sadece Kur'an'ın haber ver diyen insanlar şimdi kafasında sünneti tamamen ortadan kaldırmak mı var? Yoksa sünnet olduğu iddia edilen, ifade edilen nakillerin eleştirilsin söz konusu. Buradan kısaca Kur'an bize yeter, bize sadece Kur'an'la haber ver. Kur'an sadece İslam'dır ve Kur'an İslam'ı gibi söylemlerin geçtiği birkaç misalizlikle ederek bu meseleyi izleyeceğiz. Bir, konumuzla doğrudan alakalı bir örnek. Ki erike hadisi olarak da bilinen bir rivayettir. Yukarıda okumuş olduğum rivayette. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Biliniz ki bana Kur'an'la birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Sizden birinizi karnı tok bir şekilde koltuğuna yaslanan bazı insanların sadece bu Kur'an uyun, onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul edin dediği gibi bulmayayım. Biliniz ki Allah'ın Resulünü haram kıldıklarda Allah'ın haram kıldıkları gibidir şeklinde bir rivayet nakledilir. Hemen şunu belirtelim ki bu rivayet gerek klasik kaynaklarda, gerekse günümüze yapılan bazı çalışmalarda sünnetin ya da hadislerin hücciyeti konusunda en önemli delillerden kabul edilmiş ve üzerine hükümler bina edilmiştir. Ancak bu hadisle ilgili yapılan son bir araştırmada ise, Adı geçen rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyeti noktasında bazı kuşkulara tabi buradaki kuşku ifadesi ilmi kuşkudur. Lütfen buradaki kuşku kelimesini ret ya da inkar anlamında değil, ilmi bir takım mülahazalar çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Biz bu kuşkuların ve hadisle ilgili değerlendirilmeden isabetli olup olmadıklarını tartışacak değiliz. Bizi burada ilgilendiren husus, eğer bununla ilgili bir e, araştırma yapmak istiyorsanız ya da okumak istiyorsanız 7 Nolu dipnotta Emin Özavşar'ın polemik türü Rivayetlerin gerçek mahiyeti isimli İslamiyat isimli dergide 1. E, 3. E, sayısında 20 ile 33. sayfalar arasında bir değerlendirme var. Buna karşılık buna itiraz olarak da Aynur Uraler'in sahaben uygulaması olarak sünnete bağlı isimli kitaptan hareket ederek de bu tür tartışmaları, ilmi tartışmaları bakabilirsiniz. Bizi burada ilgilenilen husus, Kur'an'la getirme düşüncesinin geçmişte ne zaman başladığını test etmektir. Bu rivayet Hicri 1. asırda. Ayeti delil getirerek rivayetler kanalıyla gelen hükümlere, bakınız rivayetler kanalıyla diyoruz hükümlere itiraz eden anlayışa bir tepki ve bu tepkinin rivayet formunu takdim olarak düşünülse bile yani en olumsuz anlamda düşünsek dahi Hz. Peygamber'in konumunu bir tarafa bırakarak sadece Kur'an'a getirme düşüncesinin en azından Hicri birinci aslıda mevcut olduğunu göstermektedir. Bir başka örneğimiz İm İmran bin Hüseyin'in ki Vefat Tarihi Hicri 52 adamın birine sen ahmak adamın birisin, Kur'an'da öğle namazının dört teket olduğunu ve kıraatın açıktan okunamayacağını bulabilir misin? diyerek diğer yükümlülüklerin teferruatının Kur'an'da yer almadığını, sünnetin onları açıkladığını belirten haberdir. İmran bin Hüseyin'in Hüseyin fikrine karşı çıktığı bu adam muhtemelen sadece Kur'an'la yetinmek isteyen birisidir. Bu rivayette Kur'an'la yetinme düşüncesini o dönemlerde de mevcut olduğunu bize haber vermektedir. Yani böyle bir düşüncenin ya da böyle bir söylemin tarihi arka planına baktığımız zaman başlangıcı itibariyle Hicretin yani Hicretin birinci asırının birinci asırda ortaya çıktığını ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Yine bir başka örneğimiz benzer şekilde Muhtarip bin Abdullah Şehire ki vefat tarihi hicri 87, bu da birinci asırda <gülüyor> Bize sadece Kur'an'dan bahsedin denildiği zaman onun Kur'an'ı alternatif getirme düşüncesinin olmadığını sadece Kur'an'ı kendilerinden daha iyi anlayan birisine yani Hazreti Peygamber'e müracaat etmek istediğini belirtmesi de bir başka örnek olarak kaynaklarda yer almaktadır. Bu rivayetin Mutarrif'in verdiği cevapta geçen Kur'an'ı alternatif getirme düşüncesi o dönemde sanki böyle bir var varlığına işaret etmektedir. Ve diğer bir e, misalimiz ise İmam Şafii'nin El-Üm adlı eserinde onun hadisleri reddetmek isteyen birisiyle olan karşılık konuşması var, diyaloğu var. Bu bir asırda da hadisleri reddetme eğiliminde olan Kur'an'la yetinme düşüncesine sahip insanların bulunduğunu göstermektedir. Bir başka örnek yani tarihi itibariyle bakıldığı zaman Kur'an'la yetinme düşüncesinin son asırlardaki yani 18. yüzyıl sonu olarak <gülüyor> uzantısı ise <gülüyor> Hint Yarımadası'nda Sür Seyyid Ahmet Han'ın temel fikirlerinin esas alındığı Ehli Kur'an, münkeri-i hadis, neçiri, çakra diğerimiz gibi muhtelif atlarla anılan bir ekolde bariz bir şekilde Kur'anla bizde e, Kur'an bize kafidir diyen bir düşünce sisteminin e, 18. yüzyıl sonunda Hint Hint e, Yarımadası'nda görüldüğü e, ortaya çıkmaktadır. Şimdi burada bize esas edilenlerin hususta ehli Kur'an ekolunu Hz. Ömer'in Kur'an bize yeter sözünü farklı bir ifade ve mana ekleyerek dile getirmiş olmalı, olmalardır. Bu ekolün Kur'an bize yeter ifadesini hangi anlamlarda kullandıklarını ise onlara ait olduğu belirtilen bazı temel görüşlerden çıkarmak mümkündür ki şu iddialarda bulunulurlar. Allah'ın kitabı mükemmel ve tafsiyatlı olup herhangi bir şerhe ve peygamberi bir tefsiri ihtiyaç yoktur Hazreti Peygamber'e Kur'an'dan başka vahiy gelmemiştir Peygamber'in görevi Kur'an'ı sadece tebliğ etmektir, Peygamber'e tabi olmaya gerek yoktur düşüncesindedirler Dolayısıyla onlar Kur'an bize yeter demekle Kur'an'da dini bir kaynağa gerek olmadığını bırakınız hadisleri sünnetin dahi kaynak teşkil etmeyeceğini yani Peygamber'e bile gerek yok yani peygamberden nakledilen rivayetlerden hareket edilerek ortaya çıkarılan sünneti bırakınız peygambere dahi gerek yoktur düşüncesine sahiptirler yine 20. yüzyılın başlarında sadece Kur'an'la getirme düşüncesini net olarak açıklayan ve Kur'an İslam'ı tabirine lafzen en yakın ifadeyi kullanan Mısır'lı bir tıp doktoru Muhammed Tevfik Sıtkı'ydır o El Menar dergisinde El-İslami huvel Kur'an vahde isimli bir makale yayınlayarak İslam'ın sadece Kur'an'ın ibaret olduğunu, hadislere işgerek kalmadığını, ibadetin ayrıntılarını ve muameyatın tamamının Kur'an metnini istinaden tespit edilebileceğini savunmaktadır. O bu görüşüyle Hazreti Peygamber'in sünnetine ihtiyaç istedimediğini açıkça dile getirmektedir. Günümüzde ise Reşet Halife'nin başlatıp edip yükselin devam ettirdiği hareket de ki özellikle bu 19 meselesi üzerine e, fikir üreten var ya 19 mucizesi gibi, işte onların başlatmış olduğu bir harekettir bu. Sadece Kur'an'a dayanan bir İslam anlayışını savunmaktadır. Bu düşünce sahiplerine göre Kur'an haricinde hiçbir dini kaynak esas alınmamalı ve sünnet tamamen reddedilmelidir. Bunu biz demiyoruz, bunu biz bizatihi yorumla çıkartmıyoruz. Mesela Edip Yüksel, Reşet Halife ile mektuplaşmaya başladıktan sonra 1 Temmuz 1986 tarihine itibaren fikirlerinin değiştiğini hadise ve sünnete ortaçağ Arap kültürü ve öğretileri şeklinde baktığını, onların Kur'an'a ortak koşmaktan vazgeçtiğini açıkça söylemektedir. Ayrıca Kur'an'dan başka dini kaynakları reddederek İslam'da reform hareketlerini destekleyen Renaissance Institute, International Committee of Submitters ya da The Monotheist Productions gibi kuruluşlar için İngilizce makale ve kitapları yazını ifade etmektedir. Bu örneklerden de hareketle Kur'an'la yetinme fikrinin daha İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu tür düşünceler günümüzde de zaman zaman Kur'an'da İslam, Kur'an'dan başka kaynak yoktur ve Kur'an'a dönüş gibi başka isimlerle ortaya çıkmaktadır ki en fazla karşılaşacağınız gafiyat e, ya da iftiraf noktaları bunlardır. Gerçekten gelirse günümüzde İslam dünya ilişkik bölgelerinde bu ve benzeri tamamen ilgiminde olmadıklarını şimdi tarihi bir sürece baktığımız zaman bu söylemi dire getirenlerin tamamını sünnet reddetme eleminde olmadıklarını daha ziyade hadislere ya da rivayetlere tenkide açıdan yaklaşılması hadislere ya da rivayetlere derken lütfen buraya e, çok dikkat edin hadislerin geliş yoluna hani e, 3. Aslı, 2. ve 3. asıllarda Hz. Peygamber'e izafe edilen haberler nasıl e, ayıklanıyordu? İşte e, muhaddisleri ya da hadis bir takım kriterler çerçevesinde, Mesela onlar da ne yapmışlardır? Hadisleri bir tenkitten, yani rivayetleri, Hazreti Peygamber sünnetinden haber verdiği iddia edilen o rivayetleri ne yapmışlardır? Bir tenkide ya da e, belli bir süzgeçten geçirmişlerdir. İşte kimiler de bu amaçla yaklaşılması gerektiği görüşün taştıklarını vurgulamakta fayda vardır. Biraz da geçmişte Kur'an bize yeter diyenlerle, bunu yakın tarihimize ve günümüzde söyleyenler içinde yaşadıkları şartlar ve gözettikleri gayeler arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Mesela Hazreti Ömer, işte oradan örnek vereceğim ben Hazreti Ömer mesela Kur'an bize yeter diyor. Dediği zaman Kur'an bize yeter maksadın e, maksat ile günümüzdeki insanların sünneti saf dışı bırakmak suretiyle sadece Kur'an bize yeter ifadesi arasında çok farkların olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira İslam'ın ilk dönemlerinde özellikle itkadi, itkadi, siyasi ve içtimai bir takım sebeplerle fitnelerin çıktığı ve buna bağlı olarak hadis uydurma faaliyetlerinin arttığı bir ortamda rivayetlerin sayhının zayıfından ayıramayan ve uğraşı alanı bu olmayan insanların da özellikle uğraşı alanı olmayan yani rivayetler üzerine düşünen insanların da Bulunabileceğini ve bunların Kur'an bize yeter diyerek bir nevi Kur'an'a sığınma zorunluluğu hissettiklerini gözünde bulundurmak ve normal karşılama icap etmektedir. Muhtemelen onlar, Kur'an bize yeter derken Peygamber'in sünneti inkar etmek gibi düşünceleri yoktu. Nitekim geçmişte hiçbir mezhep, bakın hiçbir mezhep geçmişten bahsediyorum. Esasında sünneti dinin kaynağı olduğunu reddetmemiş, sadece bazı farklı metodik yaklaşımlarla bir kısımcı bahitleri eleştirmişlerdir. Her ne kadar İslam alimleri hadis uydurma faaliyetlerine karşı ellerinden geldiğince önlem almaya çalışmışlarsa da böylesi bir ortamda herhalde en güvenlisi Kur'an bize yeter diyerek bir çıkış yolu aramanında daha doğru, daha doğru olacağını düşünmüş olmalıdırlar. Ancak günümüzde ise geçmişteki gibi bir ortam mevcut değil. Geçmiş mevcut hadis kaynakları içerisinde rivayetlerini tekkidi ve yapıcı bir yaklaşımı değerlendirerek Hz. Peygamber'in sünnetini tespit etmek mümkün ise de cidder dolusu Özellikle şu elliten dikkat edin, ciltler doğrusu kitaptaki rivayetlerin sayhini zayıfından ve uydurmasına ayramayanların da bulunduğunu, yani bu işin uzmanları olmadıkları için, için kesilme yolundan da gitmek suretiyle ki vaka böyledir ve biraz da kolaycıyla kaçarak bu seyremin getirdiklerini düşünmekte fayda vardır. Belki onların ve bir sünneti reddetmek değil, Kur'an'ın temel prensipleri uymayan rivayetleri tenkit etmek ya da reddetmektir. Ayrıca meseleye nebevi sünneti reddetmek yerine Kur'an'ın temel prensipten uymayan rivayetleri tenkit etme düşüncesinde etkili olduğu noktasında yaklaşıldığı zaman Kur'an İslam'ı ve benzeri söylemin direk tamamını sünnet inkarçısı olarak değerlendirmek icap eder ki ilmi bakış tarzı insaflı bir ilmi bakış tarzı açısından meseleye baktığımız zaman hangi maksat, hangi mukaye ile e, bu ifadeleri kullandıklarını zaten kendi söylemlerinden Açıkça ortaya çıkmak tabii. Şimdi bir arkadaşımız diyor ki biz kimin nasıl niye taşıdığını nereden bilebiliriz? Tabii yanında açıklayıcı bir takım bilgiler olması lazım. Yani arkadaş sen en azından çok basit bir misal yani Kur'an bize yeter diyen düşünce sistemi yani düşünce sahip olan insanların rivayetlerin Hazreti Peygamber'e izafe edilme noktasındaki rivayetleri mi eleştiriyorlar? Yani bazı rivayetleri eleştiriyor, eleştiriyorlar yoksa bütün hadislerin ya da bu konuyla alakalı en ufak bir sahip rivayet gelmemiştir şeklindeki bir söylemlerini mi dile getiriyorlar? Tabi bunlar zaten kendileri açıkça ifade edenler. Yani hangi niyetlerin olduğunu bizim kastımız budur demek suretiyle bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an bize yeter diyen insanların her insanı tuta sünnet inkarsızlık kabul etmek Arada hesap dışına çıkmak olur ki, aceleci ve e, popülist bir yaklaşımla ifade edilen bir cümledir onlar. Şimdi bu 19 meselesi, e, şöyle söyleyeyim, mesela Kur'an 19 üzerine nazil olmuştur. Kur'an'daki her şey 19 üzerinedir şeklinde, ya bununla ilgili e, Kur'an'da 19 mucizesi diye e, yazılan kitaplar var, yazılıyor. E, Onlara bakarsanız yani internete girdiğiniz zaman onların ne demek istediklerini görürsün. Yani ayetlerin sayısal anlamına tutunuzda e, mutabık olup olmadıkları noktasındaki bir takım iddiaları var. Yani belki biliyorsunuz diye bunu söyledim ben. E, bunun e, mucidi daha doğrusu Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan, işte e, sünnete gerek yok, peygambere gerek yok, sadece Kur'an bize kafidir diyen, edip yüksel ve taraftarların olduğunu belirtmek için bu ifadeyi kullandım. Peki Kur'an-İslam'ın söylemini temel teşkil eden bazı e, iddialar var. Biraz önce söyledim işte bunların işte bir kısmı e, rivayetleri e, teklif etme, bazı rivayetleri teklif etme noktasında e, düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Bazıları da işin kolaycılığına kaçmak suretiyle yani kim uğraşacak hadislerin hangi hadislerin say hangi yani mevcut say hadisleri dahi Mevcut hadisleri dahi yani sayı hadisleri sayı olarak kabul edilen civayetleri dahi en azından şöyle bakmam bakma şeyine dahi kulacılığına dahi gidenler olmamış. Bakalım 19 meclislerimiz gerçekten olmuş Ses var mı? Ha şu anda ses var. Şimdi e, bazılarının kolajine kaçtığını söylemiştik. Şimdi buna ilavete içerisinde bulundukları şartları ve düşünce sistemlerini Kur'an'a uydurarak Kur'an nazir olduğu ortamı önceki Kur'an nazir olduğu ortama bakmamız gerekiyor. Müzen sürecini, tedricili ve İslam kültür tarihin dikkate alıp nebevî sünneti din ikinci kaynağı olarak görmeyen Kur'an'dan hüküm çıkarmayı ve bunun Kur'an İslamı olduğunu savunan ziniyetlere sahip olanlar dile getirmektedir. Bu düşüncede olanlar tınak içerisindeki ifadelere bakınız. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Sana her şeyi açıklayan Kur'an indirdik. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Hüküm ancak Allah'ındır gibi ayetleri hadislerin yazılmasının Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmına dair şimdi bunların iddiaları yani bunu söyleyenlerin iddiaları bu ayetler diyor ve bunların dışında hadislerin yazılmasının Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmasına dair rivayetleri ve biri Hazreti Ömer'e, diğeri Hazreti Ayşe'ye ait olduğu bildirilen Kur'an bize yeter şeklindeki sözü delil gösterirler. İleri sürünen bu delillerin gerçek anlamda bir delil teşkil etmediği, konuyla ilgili önceden yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı için bunlar üzerinde burada tekrar durmanın bir anlamı yok. Yani ilgili kaynaklara baktığınız zaman bunları açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Fakat nebevi sünnetin göz ardı edildiği bir anlayış çerçevesinde Kur'an İslam'ı ve benzeri söylemlerden dile getirilmesi aşağıda ayrıntılı olarak arz etmeye çalışan tarihi gerçekliklere ki esas önemli olan da bu tarihi gerçekliklere tamamen zıt ve aykırı olan bir zihniyetin varlığını ortaya koymaktadır. Esasen böylesi bir düşünce yapısı tarihi süreç içerisinde müzel vahyi ve o vahyi mübeyyin olan Hazreti Peygamber'in sünnetiyle temel ömdelerini tekamül etmiş olan İslam'ı sadece keyfi yorumlarla daha ya da subjektif bir öznenin içerisinde yaşadığı değer yargıları gibi oluşacak bir Kur'an ve İslam anlayışının sergilenmesine zemin hazırlayacaktır. Şimdi şu ifade var. İçerisinde yaşanılan gerçeklik. Ne demek bu içerisinde yaşanılan gerçek? Gerçeklik meselesi. Bunu e, ifade ederim ve nebevî Sünnet'in Delle hiyerarşisindeki yerini zaten ortaya koyarsak Büyük bir e, açık net bir şekilde e, kuran İslam'ı söylemini dile getirenlerin ne derece haklı olup olmadıklarını orada zaten e, çıkacaktır. Şimdi birincisi, Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim 23 senede nazil oluyor. Yani toplam 23 yıl. Dolayısıyla şimdi Nebevi Sünnet'i devlet işi bırakarak sadece Kur'an metnine dayalı bir İslam anlayışı geliştirme düşüncesinin ne derece ilmi ve anlamlı olup olmadığını net olarak görmek için Kur'an nazil olduğu dönemde ve hemen sonrasında Hz. Peygamberin ve Nebevi Sünnet'in içerisinde yaşanılan gerçek konumunu tespit için, e, tespit için yapmak gerekmektedir. Bu çerçevede Kur'an İslam'ı ve benzeri söylemlerin ortaya çıkışlarının harici ve dahili pek çok sebebi bulmaktadır. Özellikle iç etmenler arasında Hz. Peygamber ve onun sünnetiyle ilgili bilgi vasıtalarının usulünce birincisi şu, Hazreti Peygamber'e ait ve onun sünnetiyle alakalı bilgi vasıtalarına yani rivayetlere usulünce ve usulünce iyi değerlendirilmemesi bulunmaktadır. Mesela bilgi vasıtalarını zikredildi. Hz. Peygamber'in karizmatik yapısı ve kendisiyle de kısmen şekillen bakınız kendisiyle de kısmen yani kendi otoritesinin dolayı kısmen şekillenen içerisinde yaşanan o tarihi ki o tarihi içerisinde İtikad, sosyal, siyasi ve iktisadi bir takım gerçeklikler maalesef göz ardı edilmekte ve Resulullah hakkındaki bilgi vasıtalarından ki onlar hadisler, rivayetler ve siyeri kitapları yeterince istifade edilmemektedir. Ayrıca bu bilgi vasıtalarının anlaşılması ve yorumlanması zaman zaman birbirine karıştırılmakta, hatalı yöntemlerle pratiğe aktarılmaya çalışılmaktadır. Mesela rivayetler ya tarihsel ortamı şartları dikkate sadece Mesela bir rivayetle karşılaşıyorsunuz değil mi? O rivayete karşılaştığınız zaman o rivayetin tarihsel şartlarını, tarihsel ortamını dikkate almıyorsunuz. Ve tutuyorsunuz o tarihsel şartlarda söylenen ifadeyi, cümleyi ya da bir yaşam biçimini tutuyorsunuz. Sınıfı evrensel hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla evrensel planla düşünülüp o hadise bir anlam veriyorsunuz. Ve dolayısıyla da şekilciliğe kayıyorsunuz. Ve şekilciliğe bağlı bir yorum ortaya çıkıyor. Ve tabi e, şekil ya da bunun tam tersi şekil göz ardı edilerek bu sefer sözler ruhuna uygun denilen bir başka bakışla anlam verilip buna bağlı değerlendirmelerde bulunuyor. Yani burada mesela şu. Siz tarihi bir bilgiyi, tarihsel bir veriyi, söylendiği ortam, söylendiği şartlar ki İktisadi, siyasi, ekonomik, e, sosyal ve dini bir takım şartları dikkat almaksın. Alıyorsunuz, kendi zamanınıza getiriyorsunuz ve onu evrensel hale getiriyorsunuz. Aynen olduğu gibi uygulamak suretiyle uygulamaya çalışmak suretiyle aşırı bir şekilciliğe Yönleniyorsunuz Ya da tarihi şartları göz ardı ederek ruhu demek suretiyle bir başka şekli dikkate almıyorsunuz. Bak şekil kavramıyla şekilcilik kavramı birbirine tamamen farklı. Ve nihayetinde de bu çerçevede, bu çerçevede farklı bir yöne doğru kayıyorsunuz. Bunun neticesinde nebevi sünnetin her iki bakış açısının da deyim ise tarihe hapsedilerek farklı açılımlara zemin teşkil etmesinin önüne geçilmekte ve dinamizminde yeterince faydalanılmamaktadır. Bu da Nebevi sünnetin bir tarafa bırakılarak sadece Kur'an'a dayalı bir İslam anlayışının doğmasına imkan hazırlamak İşte Kur'an bize yeter. Kur'an İslam'ı söylemeni dile getirenlerin başlangıçtaki usul ve usluptan yoksun olmaları ve bunun devamında da belli bir tarih şartlarda söylenmiş olan bir sözü alıp kendi çağlarının olduğu gibi tıpatıp aynı aynen uygulamaya çalışmış olmaları özellikle beşeri ve sosyal ilişkiler konusunda ya da bunun tam tersi olarak da e, sadece ruh meselesine dikkat alıp onların ifadesiyle şekli dikkate almadan e, ne yapmış oluyor? Hazreti Peygamber e ayet Nebevi sünnet tarihi hapsedilmiş oluyor. Evet. Hazreti Peygamber'in kişiye özgür söylediği sözler çok. E, onlara da dikkate alması gerekir. Tabi bununla ilgili e, İbni Hıbba'nın Tekasım ve Lenva isimli eseri var. Orada Hazreti Peygamber'in dengelerini nakledilen rivayetleri 400 çeşit ayırıyor. Dolayısıyla bu Kur'an İslam'ı söylemini dile getiren insanların e, ortaya koydukları ya da görmezden geldikleri noktalardan bir tanesi bulur. <gülüyor> Peki Hazreti Peygamber'in içerisinde yaşadığı gerçekte konumu ne? Tabi esasında şu anda vaktimiz doldu. Şimdi bu süreci nasıl tamamlayabiliriz? İşin doğrusu ya burada bırakmak durumundayım. Ya da gelecek derse buradan başlayıp birinci kısmını buradan okuyacağız. Fakat bu seferde sıkıntı çıkacak. Yani en azından şu kısmın ifade edilmesi lazımdı. Evet en iyisi biz haftaya devam edelim buradan. Şu kısım önemli. Yalnız buraya tekrar buraya başlamadan önce siz bir önceki yazdıklarımızı tekrar okuyup gelirseniz o zaman daha net bir şekilde ifade etmiş oluruz. Evet sevgili öğrenciler dersimiz burada vakitten dolayı yani vakit müsait olsaydı devam ederdik. Şimdi buradaki benim size bu uğratmaya çalıştığım şey şu bir söz ya da anlamlı bir söz ya da anlamsız her neyse bir sözün anlamlı olmadığı meselesine baktığımız zaman özellikle bu noktada e, belirli bir çizginin, belli bir yöntemin en azından makul mantıklı ve tutarlı bir yöntemin bilimsel veriler çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede hareket edildiği zaman sebebini araştırdığınız zaman ve bunun e, yansımalarını ortaya koyduğunuz zaman eee Öyle zannediyorum ki sizin karşınıza çıkacak olan sorunların tespitinde de ya da çözümünde de size bir kolaylık en azından yöntem alışkanlığı itibariyle size bir kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla hem tarihi arka planı bu meselenin tarihi arka planı vermek aynı zamanda da bize bir yöntem kazandırmak için de böyle bir yazıyı burada koymuş olduk. Evet vakitten dolayı mecbur burayı kesmek durumundayız. <gülüyor> Tekrar hepinize e, hayırlı geceler e, diliyorum. İyi akşamlar. Bazılarınızda iyi akşamlar da iyi geceler. Peki tekrar görüşmek dileğiyle.